646. konu, Hz. Osman'ın kuşatma altında bulunduğu sırada kan dökülmemesi için kendisine yapılan yardım tekliflerini reddetmesi, Ebu Katade ile bir başka kişi kuşatma altında bulunan Hz. Osman'ın yanına girdiler ve ondan hacca gitmek için izin istediler, o da onlara izin verdi. Daha sonra bu ikisi Hz. Osman'a, ey müminlerin emiri, bu kavim galip gelip de sana bir şey yapacak olurlarsa kimin yanında yer alalım, diye sordular. Hazreti Osman, cemaatten ayrılmayınız, buyurdu. Peki bu cemaati senin karşında bulunanlar oluşturacak olursa da mı ayrılmayalım dediler. Hazreti Osman buna da cemaat nerede ise siz de orada bulununuz diye karşılık verdi. Çıkarlarken Hazreti Osman'ın yanına girmekte olan Hazreti Hasan'la karşılaştılar. Ne olacak diye merak ederek onunla birlikte tekrar Hazreti Osman'ın yanına döndüler. Hz. Hasan selam verdikten sonra, ey müminlerin emiri, ben senin emrindeyim ve istediğini yerine getirmeye hazırım, dedi. Hazreti Osman da, ey kardeşimin oğlu, git, evinde otur, Allah'ın emri yerine gelinceye kadar da bekle, buyurdu. Sonra hepsi birlikte onun yanından çıktılar. Ancak kapıda Hz. Osman'ın yanına girmek için gelen Abdullah bin Ömer'le karşılaşarak tekrar döndüler. Abdullah bin Ömer selam vererek, Ey müminlerin emiri, ben Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulundum, sözlerini dinledim ve kendisine itaat ettim. Sonra Ebu Bekir sohbet ettim. Onun da sözlerini dinleyip kendisine itaat ettim. Ondan sonra da Ömer'in sohbetlerinde bulunup sözlerini dinledim ve ona da itaat ettim. Onun hem halifelik ve hem de babalık haklarını gözettim. Şimdi de senin önünde, boynum bükük, emrini bekliyorum. Bana istediğini emredebilirsin, dedi. Hz. Osman da ona, ey Ömer'in oğlu, Allah Teala siz Ömer ailesine büyük mükafatlar ihsan etsin, dedi. Bu sözleri iki kere tekrarladıktan sonra da şunları ekledi, benim kan akıtmaya ihtiyacım yoktur.